Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar Ayrıca da İmdatmalik'teyiz. Ben Çanay e Bu hafta yine sinemanın gündemlerine bakacağız. Ee, vizyon açısından oldukça verimli bir hafta gibi görünüyor. Toplamda e, 9 film, pardon özür dilerim bir tanesi son dakika çıktı. 8 film e, vizyona girdi bu hafta ve bunlardan 6 tanesi yerli yapımlar. E, hızlı bu yerli yapımları bir gözden geçirelim. Sonrasında Diğer iki yapıma bakarız Ve bugün başlayan Randevu İstanbul'un programında yer alan dikkat çeken birkaç filmi de Anarak bugünkü programın içeriğini Belirleyelim Haftanın Ağırlıklı teması Dramı ve komedi gibi görünüyor Bu hafta üzerine giren yani filmlerden ilki Rıdvan Akar'ın romanından Erol Özlevi'nin çektiği Sürgün e, Bugün aslında çekildiği zamanlarda bir e, merak da uyandırmıştı. Çünkü Rıdvan e, işin içinde olması, e, Saadet Işılak Soy, Mahir Gülşüray, e, Ruslar Özer gibi e, iyi oyuncuların film kadrosunda yer alması bir de Tol Tolgan Sayışman var. E, filmin için bir merak duygusu uyandırmıştı bizde ancak gördüğümüz film maalesef e, bu merakı gidermeye Yetmedi. E, 1964 yılında geçiyor e, Kıbrıs meselesinin e, Yunanistanla Türkiye arasında gerilimi iyice tırmandırdığı bir dönemde e, zengin bir Rum, zengin Rum bir fabrikatörün kızı olan e, Eleni ile Faytoncu'nun oğlu Sedat arasındaki ilişkiyi merkezine koyuyor e, ve e, bu ilişki üzerinden e, dönemin arka planını çıkarmaya çalışıyor. Ama bunda başarılı olduğunu söylemek çok zor. Çünkü film mümkün olduğu kadar politik alanı girmemeye e, özen gösteriyor. Hal böyle olunca da e, ortada işte e, bir tür yeşil çamvari, e, birbirine kavuşamayan, e, büyük fedakarlıklar yapan zaman zaman maalesef <gülüyor> karikatür duruma düşen bir ilişki formunda çıkıyor. E, tabii bir de burada hazır e, laf açılmışken dönem filmi çekmenin işte e, birbirinden şık retro elbiseler birkaç tane klasik araba ve eski bir konaktan ibaret olmadığını, temel mislinin atmosfer yaratmak olduğunu bir kez daha aslında film izlerken görüyoruz. Filmin yönetmeni Erol Özlevi bugünün verimli yönetmenlerinden bir tanesi. Zira kendisinin yönettiği Romantik Komedi iki filmi Şubatay'ın da girmişti. bütün tür meselelerde önemli olanın eldeki olanaklar değil aslında atmosfer kurmak olduğunu görmüş olmak bizim sinemamız açısından biraz da yürek bırakıcı çünkü e, israf edilmiş e, zamanlarmış gibi geliyor yani biraz daha özen gösterilmesi e, piyasanın piyasanın şartlarına ee, tabii ki kuşkusuz önemli olan seyirciyle buluşması bu tür filmin ama e, bu dengeyi iyi kurmak, seyircinin beklentilerine çok fazla teslim olmamak o beklentileri biraz yukarılara çıkartmak da e, sinemacıların görevi diye düşünüyorum. E, açıkçası e, yani e, ülkedeki vulum azınlığa bir tür e, kültürel folklorik değer gibi bakmaktan öte geçmeyen <gülüyor> bir çalışma olmuş. Sürgün. Bu e, Benzer bir şekilde, e, yine benzer bir konuyu e, bizce heba eden bir film ise Yarım Kalan Mucize. Alın Altın Koza'da izleme fırsatı bulmuştuk. Dike Dilhan'ın e, yönettiği filmi. E, açıkçası işte e, İkinci Dünya Savaşı yıllarında ailesinin muhalifetine rağmen Tönel Stücüsü'nde okuyan ve e, bir genç kadının hikayesini anlatıyor film. E, o ve arkadaşlarının, öğretmenlerinin birlikte Tönel Stücüsü'nü e, kur, e, koruma e, çabaları e, dramatik ama çoğunluğu didaktik bilirliyle anlatılıyor açıkçası bu filmin e, toplam bir e, nefreti var e, o köy e, algısının içerisinde olmayan herkese dair ama bunun dışında da e, meselenin kendisini öylesine fethiş istiyor ki bir süre sonra e, karikatür olmaktan kurtulamıyor film. Dolayısıyla e, hala könen e, meselesi Türkiye'de ciddi bir şekilde e, sinemaya konu olmayı bekliyor. Maalesef e, Biket İlhan'ın yarım kalan mucizesi de e, bu beklentiyi karşılamaktan uzak. E, haftanın diğer filmlerine de hızlı bakarsak. E, Cemil Azıcıklıoğlu'nu e, sinemaya yakından takip edenler Eylül filmiyle atılacaklardır. Birkaç yıl önce Altın Kozu'da en iyi yönetmeni düzenine almıştı film ikinci filmi özür dilerim. Bu yıl İstanbul Müfessizörü'nde Nisan'da ulusal yarışmada almıştı, ama e, beklenen ilgiyi görmedi. Daha doğrusu e, biraz hayal kırıklığı yarattı. Çünkü film e, iyi bir meseleye temas etmesine rağmen e, e, Adıklıoğlu Eylül filmindeki bazı e, hasarla ve hastalıklı taraflarını bu filmde daha da büyüterek e, bu filmi taşıdığı için e, filmin e, film ciddi bir şekilde akamete uğruyor. Yani e, Diyaloğun, metnin yetmediği yerlerde, e, Eylül filmi için söylüyorum bunu, e, görüntüleri göreve e, çağırmıştı e, Ağacıklı Olu. Ve o minimal bir e, film olduğu için, e, orada dönem dönem işler kazanmıştı bu durum. Ama e, özür dilerim de bu, bu aile gibi, e, engelli bir, insan engelli bir e, çocuk gibi, e, karmaşanın, kakafoninin ve bir sürü aslında dramın, Karakterin birbirine girdiği bir meselede e, bu tür e, sessizlikler ancak zaman doldurmak olarak işle giriyor. O bu konudan özür dilerim e, işlerini çok yerine getiremeyen bir film olarak muhasef kayıtları geçiyor. Haftanın e, komedi filmlerinden bir tanesi Fetih 1453'le gişe rekorları kıran Faruk Aksu'nun yönettiği yeni film Erkekler. Bu daha da durumları hallerine e, bakıyor ve erkekler neden... Böyle şeyler yapar. Erkekleri biraz anlamaya çalışıyor. E, filmin e, açıkçası e, olumlu eriştiriler aldığını söyleyemeyeceğiz. Fikret Kuşkan ve Ali Parazoğlu'nu bir araya getiriyor. Ve Asuman'da baktılar. Yani bakıldığında kadrosu oldukça iyi. Fikret Kuşkan babam ve oğlumdan 8 yıl sonra yeniden sinemaya döndü. E, ama eğlenceli bulanlar da var. Bu filmi görmediğim için hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. Yüzden haftanın... E, Komik ve muhtemelen seyircinin ilişkisini görecek filmlerinden bir tanesi. Bir başka e, komedi filmi ise daha eli yüzü bir film olan e, Mustafa Doğan'ın yönettiği e, Kedi Özledi. İlker ayrık ve algı eke Film Birbirlerini çok seviyen ancak ilişkilerinde sorunlar yaşayan e, bir çiftin e, bir kedi aracılığıyla ilişkilerini onarma sürecini anlatıyor. E, burada e, popüler film matematiği daha doğru işleyen bir işle karşı karşıyayız. Ayrıca filmin e, Algı Eki gibi e, bir oyuncuyu sinemaya müzelediğinde belirtelim. E, haftanın son yerlisi ise e, Gökhan Hamurzum'un ilk uzun metraj film, filmi e, Arkadaşlar Arasında. E, film e, Bir Doğum Günü kutlamasında bir araya gelen erkeklerin başına gelenleri anlatıyor. E, Ufaktan Hangover göndermeleri de filmde mevcut. E, bu da haftanın vizyona gelen yerli yapımlarından birisi sonuçta. Şimdi kısa bir öyle ara vereyim. mi aradan sonra e, haftanın düzenine giren diğer filmlerine ve röportajı İstanbul'un programına hızlı bir göz <gülüyor> Diyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Arpa buğda yan yana Orak istemez. Yağız şahlandı mı durak dinlemez Sen de biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kaldı der gibi gibi Yeter çektiğim İnsaf et kayrı Selin bana gönlün var gibi gibi Zihin şifası sütü ve incir Kelepçe, yüreğim zincir Sen de biraz naz ediyorsun ama Senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüne karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Kimse sevemez benim gibi seni Kırk yılda bir gelir barış gibisi Sen de naz ediyorsun ama Senin bana gömdün var gibi gibi Yüzüme karşı git diyorsun ama Sanki gözlerin kal der gibi gibi Yeter çektiğim İnsaf et kaldı. Bana gönlün var gibi gibi Kadrajda Yeni Ben Birlikteyiz ee, Sinema Haftanın günden bile e, bürüklediğimiz devam ediyor. Bu haftanın öne çıkan ve dikkat çeken e, yapımı e, hiç kuşku yok ki başka sinema salonlarında yüzüne giren e, bir hücünün hayatı. E, film biliyorsunuz Berlin Film Festivali'nden de ödüllerle dönmüştü. E, yine sinema severlerinin e, hatırlayacağı gibi ho, e, e, tarafsız bölge filmiyle birçok e, ödül alan ve dünya çapında yüne kavuşan Deniz Sonovic'in kamera arkasına oturduğu yönetliği film ee, bir gazete küpüründen yola çıkarak ee, bir hurdacının hikayesini anlatıyor ee, Deniz Sonovic burada. E, bu son dönemde sinyalarları sıkça görmeye başladığımız doku drama tekniğiyle çekilen bir film. Ee, gerçek karakteriyle ee, etkileyici bir ee, çalışma olarak dikkat çekici e, aslında. Yani ben kendi adıma filmin ee, uygun buldum. Ancak e, şöyle bir uyarı yapmadan da geçmeyeyim. Film ve çeşitli film eleştirmenleri tarafından e, merkeze aldığı aileyi e, istismar ettiği şeklinde e, eleştirilere tabi tutuldu ki e, bu ne denen bağlı olarak doğruluk içeren bir e, durum olabilir. Haftanın son yapımı ise çocuklar için e, iyi bir seçenek deniz orlarla yürümek. E, üç boyutlu bu film bu e, Küçük bildiğiniz orkahırma olan Pakchi'nin e, yolculuğunu ve e, anlatıyor, bütün büyüme hikayesi gibi düşünülebilir. E, bu hafta sonu e, çocuklarıyla sinemaya gitmek isteyen çocukların sinemaya götürmek isteyen aileler için e, iyi bir seçenek olarak e, dikkat çekiyor. Ne zorlarla yürümek. Şimdi biraz da e, dün akşam açılışı gerçekleştirilen ve e, bir hafta boyunca devam edecek olan Randevu İstanbul Sineması'nın programından birkaç film. ...kırlatmakta yarar var. Ee, Randevu İstanbul Film Festivali... E, ...Levent Sinemaksimum Kanyon... E, ...Beyoğlu Sinemajistik... E, ...Zolle Center'daki ve ...Franç Kültür Merkezi'nde... ...merkez sinemalarında e, devam ediyor. E, film programının bir biletleri... E, ...Randevu İstanbul... ...internet sitesinden... E, ...bulabilirsiniz. E, festivalde dikkat çeken birkaç... filmi de hemen değinelim. Bunlardan bir tanesi... E, Big Sur. Ee, Big Kuşat filmin isim babası e, e, Jack Kroach'ın son romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Michael Polish var. E, Sunnesty'nin festivalinde ilk kez gösterildi. Film e, hatırlayacaksınız yoldanın getirdiği şöhretten bulunan Jack Kroach'ın Lawrence e, Flight ile birlikte Kaliforniya'da bir kulübüde geçirdiği günleri anlatıyor ve bir tür bit kafasını anlamamıza ee, yardımcı oluyor diyelim ee, Bir diğer filmimiz Nebraska Bugün kamp film festivalinde başrol oyuncusu Bu işlerine en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştı e, Nebraska ee, Filmin yönetmen koltuğunda ise Saide Rezedi e, Deka Dans'ın e, Alexander Payne Oturuyor e, Bu de artık kendisine özgü bir seyirci Yaratmayı başardı e, Festivalde öne çıkan e, Filmlerden bir tanesi de bu ee, bir diğer filmimiz e, İskoçya'nın son kralı filmini yönetmeni e, Kevin Macdonald's'ın e, e, son filmi Hawaii Life Now e, film e, yakın gelecek İngiltere'sinde geçen bir müddelal ve bu felakette e, var olmaya çalışan bir aşkın öyküsü olarak özetleniyor. E, hiç, e, göremedik. Festivalden önerebileceğimiz son film ise e, Hinnat'ın genelinin yönetmeni Hacan Mishel'in e, Lee ee, filmin şöyle bir e, özelliği daha var. E, senaryo sunu benim güzel çamaşırhanem filmin e, senaristi Hanif Kureyşi kaleme aldı. E, dolayısıyla e, filmin bu kadrosu, bu yaratıcı kadrosu bile e, başlamasına dikkati değer bulunuyor. E, bu haftalık e, kadrajdan e, sinema gündemi bu kadar. E, önümüzdeki haftalarda e, giderek şekillenmeye başlayan Oscar tartışmalarına, Türkiye sinemasında e, yaşamayan yıl değerlendirmelerine daha çok yer vereceğiz. E, bitirirken e, bir e, sinema notuyla kapatalım. E, Türkiye'de sinema yazarlarının Örgüt Sinema Yazarları Derneği geçen hafta sonu genel kurulumu gerçekleştirdi ve e, Alim Taşcan, e, siyadın ilk kadın genel başkanı olarak bu görev seçildi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Önceki hafta sinema gündemiyle görüşmek üzere. Bir aşk daha biterken baş başayım yine göz gözyaşımla Savaştan çıkarken kuşandığım şef Anlarsın ki hepsi aynı hikaye Döne döne yıpranmış yıllanmış dilimizde Hep aynı şarkıyı çalmış bir müzik kutusu gibi sarardım Her kapam açıldığında bu kez farklı olursa Aynı şarkıyı çalmış bir müzik kutusu gibi sarardım. Her kapam açıldığında bu kez farklı.